Zilhicce ayında oruç tutmanın faziyeti hakkında hocamız ne buyurur? Ve hangi günlerde oruç tutmamız gerekir? Saygılarımı iletiyorum demiş. Zilhicce ayının başlangıcından itibaren kurban bayramına kadar yani 9 gün Hı -hı. süreyle oruç tutmak müstehap görülmüştür. Evet. Sevabı vardır. Faziletli bir oruçtur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in tavsiyesi vardır bu konuda. Çünkü sonunda da arefe günü var. Evet. Ee, ancak hacda olanların, hac ibadetiyle meşgul olanların arefe günü oruç tutmaları uygun değildir. Çünkü oruç onları e, halsiz ve bitkin düşüreceği için hac ibadetiyle evet. ilgili menasiki yerine getirmekte zorlanırlar. Ama hac ibadetiyle meşgul olmayanlar için arefe günü de oruç tutmak müstehaptır, sevaptır. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in şöyle bir hadisi de var. Zilhicce ayı girdiğinden itibaren, başlangıcından itibaren bir kimse kurban kesmeye niyetli ise o kişi hacdaki ihramlı insanlara benzemek maksadıyla, hatta tırnağını kesmezse, saçını tıraş etmezse, e, koku sürünmezse, o da sevaptır. Niye? E, oradaki, Mekke'deki hacılara benzemiş olmak için evet. böyle yapıyorsunuz. Bunun da sevabı vardır hadis-i şerifte ifade edildiğine göre. Hadis sahih kaynaklarda yer almaktadır. Evet.